Konumuz kıyaslamalı mutsuzluk. Aslında böyle çok geriden alarak gireceğim. Bizim zamanımızda yani benim genç olduğum dönemde ki o zaman saçım var göbeğim yok. Hatta boyumda bir doksan falan. Böyle gençlik dönemlerim. Mustafa Sandal'ın şarkısı patlamış. Onun arabası var. Güzel mi güzel. O zaman öğrendik ki bir şeyin güzel olması için onun böyle pahalı olması, havalı olması vesaire vesaire gerekiyor. Aslında yanlıştı. Biz de bugün de hayatımızda bir şeyleri sürekli kıyaslıyoruz. Özellikle sosyal medya öyle bir yere getirdi ki takipçi sayısı, like sayısı, bilmem nesi, beğenisi, şusu busu birini daha ismine baktığımız anda diyoruz ki aa instagramda kaç tatbisi var? Bunun öncesinde tabii işin facebook tarafı vardı, twitter vardı git daha geriye emesen ne kaç arkadaşı var hep bu 3-5 senede bir değişiyor ama öyle ya da böyle İnsanlar ya sizi kıyaslıyor, ya siz kendinizi insanlarla kıyaslıyorsunuz. Ve sonucu genelde mutsuzluk oluyor. Ki, kıyaslayarak mutlu olsanız bile sorun var. Benim de sorunum bununla. Sizin kendinizi kıyaslayarak, benzetmeye çalışarak, mutlu ya da mutsuz olmanız yanlış. Bu, tüm videolar içerisindeki, aslında günümüzün içerisindeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Ve bugün çekeceğim video konusu aslında daha felsefik bir şeyken, Döndük sizin mutsuzluğunuzun felsefesine. Gelin görelim bakalım kıyaslamalı mutsuzluk nasıl depresyona dönüşüyor. Hoş geldiniz. O kadar çok sık duyarsınız ki ben ne o mu? Onun mu bilmem neresi daha güzel, benim mi şuram daha güzel? Onun mu arabası daha hızlı, bununki mi bilmem ne? Hatta bazen dersiniz ki ya onun mu hayatı daha güzel benimki mi? Yıllar sonra üniversiteden mezun olduğu arkadaşı bir yere gelemedi diye mutlu olan insan var düşünün. Tüm bunların hepsi psikolojinizde bir kıyaslama terazisi oluşturur ve bu terazi hiç durmaz. Bir gram bu tarafa, iki gram bu tarafa. Sürekli kıyaslarsınız. Yolda birini görürsünüz, kıyaslarsınız. Kendinizden kötü durumdaki insanları görünce mutlu olursunuz. Kendinizden daha iyi durumdaki insanları gördüğünüz anda suratınız bir gider. Sosyal medyanın yarattığı, bir psikolojik kanserdir. Hatta o kıyaslamalar bazen markalar arasında olur. İşte bilmem ne fast food'un patatesi daha güzel de öbürünününki daha bilmem ne. Şu marka gazlı içeceğin daha güzel de öbürünününki daha şekerli. Sanki ikisi de kanser yapmıyormuş gibi. Diğer kıyaslamaya hayranım. Bunu artık markası söyleyeceğim. BMW, Mercedes, BMW, Ferrari bilmem ne. Zengin onlar, BMW diyeceğim kusura bakmayın. BMW ile Mercedes arasında kıyaslamayı yapar, aradan birisi çıkar ya hayatınızda Audi'ye, Volvo'ya binmemişsiniz, patatessiniz Ama bunun günümüzde kıyaslamanın zirve yaptığı yeri söyleyeyim mi size? Android sevenlerle iPhone delileri. Sosyal medya yorumlarını falan okuyorsunuz. iPhone kullanan bilmem nedir, Android kullanan fakirdir. O bilmem nedir, şu bilmem nedir. Sen hayatında bilmem ne farkına bile varmamışsın, cahilsin. Dolayısıyla böyle azıcık fikri olan herkes bizde üstattır. Herkesin fikri kesindir ve doğrudur. İşin incinci marka sizin değil. O kıyaslama, o kavga sonunda sizin cebinize bir şey girmiyor. Ve hiç kimse diğeri iPhone ya da Android bilmem ne, Samsung'u işte ne bileyim, Huawei, bilmem neyi sevdi diye bir anda fikrini değiştirip diğerini dinlemek de istemiyor. Ha haklısın, dur elimdekini atayım. Ya çünkü zaten ona 5 bin lira para vermiş, 10 bin lira para vermiş. Ne yapacak? Ha haklısın, yanlışım, bunu atayım, öbürünü mü alayım diyecek. olma, pişman olmayı sevmez. İnsanoğlu hata yapsa bile hatasını sever. Çünkü kendi hatasıdır. Çocuğu çirkin sevine kendi çirkin çocuğudur. Sever onu, sahiplenir. Unutmayın, biz elimizdekini kıyaslamayı sevmeyiz. Biz hayallerimizi kıyaslarız en rahat şekilde. Sahip olmadığımız şeyleri birbiriyle kavga ettiririz. Ama en büyük kıyaslamayı nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Asla sahip olamayacaklarımızda. Ya sahip olamayacağın şey için niye savaşıyorsun? Sanki bilmem ne markanın CEO'su olacaksın, adam hayalinde hiç sahip olmayı bile, ekonomik durumdan dolayı söylüyorum yaklaşmadığı Ferrari'yi bilmem neyle kıyaslarken kavga ediyor. Özellikle gelişmekte olan, bak gelişmemiş demiyorum, geri kalmış da demeyeyim, gelişmekte olan ülkelerde vakit boldur. İnsanların boş vakti bol olduğu için ne kişisel gelişime, ne bir dil öğrenmeye, bir şeye vakit ayırmadığı için bolca da televizyonda 3 saatlik zırvalıklar izlediği için konuşacak, kavga edecek konusu boldur. O bol vakitte de kimseye faydası olmayacak, öbürünün fikrini asla değiştirmeyecek konularda sürekli inatlaşırlar. Amaç bilgilerin takası değildir, bilgi alışverişi değildir. Amaç egoların ve inançların savaşıdır. Sonunda biraz konum olarak güçlü olan ya da sesi yüksek çıkan ya da karşı tarafı bezdiren haklı çıktığını düşünür. Psikolojik tatmindir o. Siz sanıyor musunuz ki doğada kedi köpek diğerinin durumunu görünce hmm, depresyona giriyor onun iki kemiği var, hayır kalkıyor gidip kendisi de kemik bulmak için, yemek bulmak için, akşam karnı doymak için savaşıyor. Öbürüne bakıp kenardan izlemiyor. Emin olun hayvanların eline instagram verseniz ve onu anlayacak durumları olsa yine umursamayacaklar. İnsan İnsanoğluna has bir hastalık. Kıyaslayarak mutsuz olma. Ya da tam tersi kıyaslayarak mutlu olma. Günümüz öyle bir teknolojik duruma geldi ki sosyal medya bir kara deliğe dönüştü. Bugün ışığı bile, yanından geçen ışığı bile büküp yutan kara delik gibi sosyal medyadaki mutsuzluk muazzam bir yalanla. Herkes çok mutlu, herkes çok havalı. İşte O yalan, mutsuzluk, kara deliği seni içine çekiyor. Ben neonlar onlar gibi değilim? Hipnotik bir şekilde. Ben neonlar gibi değilim? Onlar çok eğleniyor, onlar çok güzel. Ben de öyle olayım. Ben niye? Ben, ben, ben mutsuzum. İşte bu seni mutsuz ediyor. Sen bir fotoğraf koyunca beş kişi beğendi, öbürünü elli kişi, beş yüz kişi beğendi diye kendini beğenilmemiş hissediyorsun. Beş kişi beğendi ya işte. Toplam kaç kişi tanıyorsun ki? O zaman kalk çevreni genişlet. Kıyasladığın şey, senin ne kadar az çaba harcadığın olsun. E, Tunceli'deydim e, sağolsun Tunceli Valisi'nin misafiri olarak orada çok güzel bir seminer yaptık. Orada sahneye Türkiye'den Almanya'ya gitmiş 900 kişiye iş veren Almanya'da 35 tane yerde e, araç e, temizleme üzerine hizmet veren bir Türkle karşılaştım. Enfes bir konuşma yaptı ve o konuşmasında dedi ki Almanya'da dedi Türkler şirket kurar, bir süre sonra iyi kötü işleri güzel gider ve bir gerçekle karşılaşırlar. Devlet %50 vergisini alır senden. Bunun da kaçışı yoktur. Bir Türk ne zaman ki 1 milyon işte euroya ulaştı, 500 binini Almanya'da vergi verecek. Kaçışı yok bunun. Türklerin yaptığı bir şark kurnazlığı var dedi, çok güzel anlattı bunu. Şirketi batırıyor. Ve 1 milyon kendine kalıyor. İşte bu Türklerin hatasıdır. Nerede biliyor musunuz? 500 bini vermemek için markasını batırıyor ve sıfırdan yeniden başlıyor. Siz de bunu yapıyorsunuz. Bazen günü kurtarmak için eskisine kıyasla oluşturduğunuz her şeyi sifon çekiyorsunuz. Neden bu konunun içerisine giriyor bu? Çünkü kıyaslamalı mutsuzlukta. Bir de kendinizi geçmişle kıyaslamayı öğrenmeniz lazım. Bir şeyler yapıyorsanız ertesi seneye devretmeli. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geçen yılla kıyaslıyoruz. Hayır beyefendi, hayır hanımefendi. Kendini geçen haftayla kıyaslayacaksın. Geçen hafta ben nelere karar verdim ve neleri yapamadım. Zaman yönetiminde size dedim ki duvara takvim asacaksınız. Ya duvara assanız takvimde gerçekleştirmediğiniz hedefler sizin utancınızdır. Biz kendimizi öbür seneyle, 10 sene sonra ile kıyaslayıp ya niye oraya gelemedim, ha, ben ben olamayacağım herhalde. Dur ya da olurum, kesin olurum. Okul bir bitsin, yurt dışında bir de İngilizce öğreneyim. Kendimizi kandırıyoruz. Lütfen kendinizi haftalık kıyaslayın. En fazla aylık. Geçen aydan bu aya ne yaşadım? Ama bizde en sevilen şey kopyala yapıştır mutsuzluklardır. Geçen hafta olmadı işte ben İngilizce öğrenemiyorum hemen boş yer. Karşıma geliyor 26 yaşında diyorum ki neden İngilizcen yok değerli kardeşim? Danışan olarak bana geliyor. Bakın geliyor ve karşıma oturuyor. Diyorum ki neden İngilizce öğrenemedin? Ya fırsat olmadı. Ya 26 yaşındasın nasıl fırsat olmadı? Bu yaşa kadar ne ürettin ki holding mi kurdun ki fırsatın olmadı? Sonra Ya bunlar ne güzel İngilizce konuşuyor, bakıyor. E o zaman sen de konuş. Ne engelliyor seni? Kendini kıyaslarken bak onun yabancı değil kültürü bilmem ne güzel derken sen neden bir zahmet çaba göstermiyorsun? Bir de tersi var. Kıyaslama körleri var. Kendisini kıyaslıyor. Ben bundan iyiyim ya. Ben bundan daha başarılıyım. Kıyasladığına çamur atan var. Türkiye'den bir insan gitti Gerçekten dünya güzeli bir insanla birlikte oldu. Çok değerli bir arkadaşım, çok değer verdiğim bir kardeşim şu anda. Sağ olsun, bu kişi için o kadar kötü şeyler, terafız ediyor ya kesin öyle değildir. Çünkü bir Türk'ün gidip de dünyada tanınan bir insanla mutlu olmasına çamur atmak istiyor. İçindeki o nefreti, o kini kusmak istiyor. Çünkü kıyasladığı zaman kendisinin oraya gelemeyeceğine inanıyor. Ve gelelim kıyaslamalı mutluluğa. Bu da yanlış. Kendini öbürüyle kıyaslıyor. İyi, iyi ben iyi durumdayım. Kendisini okuldaki işte mezun olduk 3 sene önceki arkadaşıyla kıyaslıyor. Haha <gülüyor> bir yere gelememiş. Ya ben en azından 2 adım ötedeyim. Kendini kıyasladığın kişiden artı 1 fazla olman o kadar acınası bir mutluluk ki. Kendini kıyasladığın kişi başarısızsa o başarısız eksi 5 sen başarısız eksi 4'sün. Bu mu mutluluğun? Kendini kıyasladığın kişi kendisini hiç geliştirmiyorsa ve sen hiç hareket etmeyen bir şeyi geçtiğin için mutluysan Duran bir arabayla yarışıyorsun yani o kadar komik. İtiyorsun arabayı, duran arabayı geçiyorsun, Allah'ım diyorsun çok başarılıyım. Bu mu mutluluğun? Gerçekten kıyaslamalı mutlulukla bunu aldanıyorsan sen hayal görüyorsun. İlizyon içerisindesin. Hatta bitkisel hayattasın üzgünüm. Başarısız bir insandan daha yukarıda olman doğru yerde olduğunu göstermez. Kıyaslamanın bir de zehirlenmesi var. Kıskançlık. Şimdi... Çiftler arasında oluyor tabi bu. Bazen danışanlar çift halinde geliyor. Soruyorsunuz sorun ne? İşte gerçek sorun kökte şu çıkıyor. 4 saat sonra çıkıyor bu. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Her iki cinsiyette bunu görüyoruz. İşte diyelim ki Burcu ile Murat geldi. Murat diyor ki Burcu diyor artık Mahmut'la <gülüyor> özür dilerim Mahmutlar gerçekten ama çok hoşuma gidiyor. Mahmut çok ideal bir kişilik. Mahmut'la diyor daha iyi zaman geçiriyor. Bak Mahmutları gömmüyorum saygı gösteriyorum. Mahmut'la da daha iyi zaman geçiyor, daha çok eğleniyor. Ben Mahmut'u kıskanıyorum. Diyor ki Mahmut'u niye kıskanıyorsun? Kadın da mesela diyor ki ben diyor Melis'i kıskanıyorum. Eşim diyor Melis'le daha çok eğleniyor. Beni aldatıyor mu? Ya Melis'le daha iyi ya da işte Mahmut'la daha iyi vakit geçiriyor olması senin sorunun yani onun daha çok sevmesinin anlamına gelmiyor. Onunla daha eğleniyor da onunla daha çok şey öğreniyor. E senin ilişkine bir şey yapıyor musun? Sen kendini geliştiriyor musun? İlişkinin başındaki mükemmel kadındın, mükemmel erkektin nereye gitti? Artık sizin son bir ayınız, bir yılınız kopyala yapıştır geçiyorsa kusura bakma o zaman sen gelişmiyorsun. Siz çift olarak gelişmiyorsanız ve ikinizden birisi gidip dışarıda daha eğlenceli insanlarla vakit geçiyorsa, halı sahada bile vakit geçiriyorsa müzeye gidiyorsa <gülüyor> mucize ama herhangi bir değişikliği dışarıda daha keyifli buluyorsa ve sen kendini tutup ya onu daha çok seviyor diye çok korkakça kıyaslıyorsan kusura bakma onu daha çok sevmiyor onunla geçirdiği vakti seviyor ve sen bunu itiraf etmekten bununla savaşmaktan kendini geliştirmekten korkuyorsun tembelsin o öbürüyle diyelim ki müzeye gidiyor ya da tiyatroya gidiyor şöyle düşünüyorsun hee kurtuldum tiyatroya gitmekten kurtuldum bir süre bakıyorsun ki hep onunla gidiyor sonra jeton düşüyor diyorsun ki galiba kaybediyorum onu daha çok seviyor ya kıyasladığın şey vakit olsun beraber geçirdiği vaktin kalitesi ki sen de arttırasın o vaktin kalitesini. İlişkin daha kaliteli hale gelsin. Burada da az önce Almanya'daki verdiğim örnek var ya, şirketi kurup batırma olayı. Aynı şey oluyor. İlişkilerde aynısı oluyor. Birisiyle birlikte oluyorsun, 2-3 sene 2-3 sene sonra bakıyorsun ki ona daha eğlenceli bir insan olmak çok zor, çok yorucu, çok tükeniyorsun. Aman diyorsun bundan ayrılayım, yenisine yalanlar söyleyeyim. Bundan ayrılayım, yenisine yalanlar söyleyeyim. Yeni insanlara şekerli sakız olmak daha kolay. Ama hiçbir zaman uzun süreli ilişkin olmayacağı için insanlar da senin ne kadar başarılı, ilginç, mutlu bir insan olduğuna yaşamın boyunca tanık olmuyor ve sen boşuna yaşıyorsun. O ömre kimse tanık olmayacak. Kıyaslama katili, özgüven katili ailelerdir. Kusura bakmayın. Aileler kıyaslamaya daha ilkokulda başlıyor, hatta anaokulunda başlıyor. Sen niye arkadaşın gibi yüz almadın? E çocuk 90 almış. Yani bir zahmet artık şu çocuğa da bir teşekkür et. Çocuk belki atıyorum matematikte 90 aldı ve spora sanata yöneldi bir yandan. Öbürü 100 alıyor ama sırf patates çocuk. Sadece böyle gözlüklerle çalışmayı biliyor. Hemen kıyaslıyor çocuğu. Bak bilmem ne teyzenin oğlu ne güzel avukat oldu. Büyük depresyonlar. Bak falanca ne güzel evlendi çoluğa çocuğa karıştı. Bunlar kıyaslamalar var ya. İnsanın isteğini yaşam, sevincini öldüren şeyler. Bebeğe bile yapılıyor ya. Annenimi çok seviyorsun, babanımı. Bak sen yemezsen öbürünün ağzına sokarım. Bakın çocuklara, çocuk gelişimine, gençlere, ergenlere hatta 18-20 yaşındaki insanlara kalkıp da sürekli kıyaslama dürterseniz öbürü gibi evlen, bunun gibi ol, şu bak çok mutlu sizi sevmemeye başlar. Çünkü sorun yaratan kişinin cetveli kısaysa ve sürekli sizi o kısa cetvelle ölçüp He olmuyor diye kötü not veriyorsa bir süre sonra insan o cetlerden nefret eder. Bir başka konu. Çocuklarınıza, öğrencilerinize ne bileyim ödül verirken evladınıza diyeyim şart koşmayın. Kıyaslamayı başarının kıyaslamasını ceza ile yapmayın. Ne demek istiyorum hemen örnek vereyim. İşte ya bu sene şöyle olursa okulda şöyle bir başarın olursa ya da sınavı bilmem ne yaparsan sana playstation alırım. Telefon alırım onu alırım bilmem ne marka. E alamıyor, yoksun kalıyor. Bir atıyorum çok basit, çocukça söyleyeceğim ama bisiklet alırım bisikleti almıyorsun. Evet, e, ceza verdin bisikleti almasını bir takasa niye sunuyorsun sen? Niye teraziyi oturtuyorsun? Bu cahilce anne babalıktır. Çünkü başaramadığında bir de ceza veriyorsun. Başaramadığında onu motive etmelisin, sebebini öğrenmelisin. O kadar kolay ki birine annelik babalık yapmak yerine ya şöyle yaparsan ödül veririm. Çok özür dilerim ama köpek eğitmiyorsunuz, beyefendi, hanımefendi, çocuk eğitiyorsunuz. Anneniz babanız sizi doğru eğitememiş olabilir, hep kıyaslayarak özgüveninizi ezmiş olabilir. Ama soruyorum anne babanız size kaç kez sarıldı? Siz sevdiğinize, sevgilinize, eşinize, çocuğunuza kaç kez sarılıyorsunuz? Kıyaslamalı mutsuz olanlara tavsiye ederim. Hep şikayet edip sorunu göstermek olmaz, çözüm de söylemek lazım. 1- Kendinizi kendinizle kıyaslayın. Ya sen mutluysan tamamdır. Bir iş bittiğinde birinden onay bekleme. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ne güzel olmuş mu? İşte bunu yaptım. Saçımı kestirdim nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ne yapacaksın? Bir daha mı gidip kestireceksin? Bir kıyafet alıyor, başkaları beğene kadar kendini mutlu hissetmiyor. Bir kıyafet alıyor, sosyal medyada onay gelene kadar o kıyafetten mutlu olmuyor. Sadece başkalarına hava atmak için gidip çanta alıyor. Sadece de başkalarına hava atmak için telefon alıyor. Ya yeter yeter. Bir parça kendin için yaşa. Kendini sürekli başkalarının gözünden bakıp da kıyaslama. Bir başka olay daha yeni gördüm. Bu, bu Geçen hafta ya da bu haftaydı. Birisi e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde galiba motorla 350 yapmış. Bu adamı toplumdan alıp kısırlaştırıp tecrüte koyacaksın. Üremeyecek bu. Kendisi gibi patates, ru hastası e, muhtemelen... Yerine bir yerde birinin katili olacak insanları üretmemeli. Neden biliyor musun? 350 bilmem ne yaparken ya önüne biri çıksa ya bir şey olsa birinin hayatına son verse birisi panikleyip direksiyonu kırsa zaten suç yani ceza odası da var bunun yasaya göre suç ama bu o kadar yüksek bir iz ve hata ben hata yapmam bunu diyen adamı işte tecrid edeceksin. Cezavi de değil. daha başında karanlık bir yerde tutacaksın ki ömrünün sonuna kadar başka insanların bu sapık fikirlerini dünyaya zararı olan hızla barbarlıkla kıyaslamayla ne demem barbarlık diyorum neden bu kadar abarttım bu konuyu çünkü ilk çağlardan beri insanlar 1900'lü yıllara kadar hızla güçle kendini tatmin etti. Bir insan diğerinden daha güçlüyse daha başarılı sayılıyordu. Bugünse artık zeka yeterli İnsanlar sadece bir odada bir program yazarak dünyaya satıp zengin olabiliyor. Artık zengin olmak için çok kaslı, çok güçlü ya da çok yaşlı olman gerekmiyor. Çok tecrübeli olman gerekmiyor. Artık genç, enerjiksen ve bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenip dünyaya satabiliyorsan başarılısın. Ve son tavsiyem eğer o kıyaslama senin hayatına bir şey katmıyorsa, sana mesela bir ilham vermiyorsa boş boşuna kıyaslama. Kendini kimle kıyaslayacaksın? Sen diyelim ki mesela bir doktorsun, makine mühendisisin, ne bileyim resamsın. Bir önünde giden adam neyi doğru yapıyor? Bunu öğrenmen lazım. Neyi doğru yapıyor? Diğerlerinin neyi yanlış yaptığıyla mutlu olmak Türklere has bir hastalıktır. Dünyada da görürsünüz ama Türkiye'de çok fazladır bu. Seçimlerde bile bakın bu hafta muhtemelen cumartesi yayınlayacağım video, yarın seçim var. Son iki aydır biz şunu dinliyoruz. Öbürleri şöyle kötü, bunlar böyle kötü, bunlar böyle... Biz seçimli ülkenin kaderini belirleyecek seçimlerde bile genel seçimde bile sadece bunu dinledik. Kimse gerçekten ne yapacağını anlatmadı. Bu seçimde bile geçen sefer bunları bahedettik ama yapamadık canımız sağ olsun <gülüyor> munduna kimse girmedi ya. Herkesin tek yaptığı şey şu öbürü şöyle ahlaksız böyle münferit şöyle. Bu kıyaslama hiçbir şey katmıyor. Türk halkına bir şey katmıyor kusura bakmayın. Falanca parti de olsan A parti de olsan B parti de olsan zerre umurumda değil. Çünkü öbürünün ne kadar kötü olduğu beni ilgilendirmiyor. Beni benim hayatımın ne kadar iyi olacağı ilgilendiriyor. Siyasete bulaşmadan teyit geçelim. Umarım doğru kıyaslamalar yaparsınız. Kıyasladığınız şeylerin sonucuna doğru kararlar verirsiniz. Ben Emek Tatar, size şunu sorarak veda edeceğim. Madem ki kıyaslama yapıyoruz. Herhangi bir alanda en güvenliğiniz marka hangisi? Aşağıya yazın. Ben videoda özellikle markaları söylemedim. Reklam olmasın diye ama aşağıya sebebiyle yazın. Mesela deyin ki otomotivde şu markaya güveniyorum çünkü çok güvenli. İşte telefonda şu markaya güveniyorum çünkü servisi çok güzel. Yemekte şu markaya güveniyorum çünkü bilmem ne bilmem ne. Yazın bakalım siz kıyasladığınızda neyi kriter alıyorsunuz. Ben Haluk Tatar kendi kitlemi de tanımak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.